Günaydın Bay Meyer. Günaydın Bay Lüdem Hanım oh. Ne o? yine Völfen'in defteri kalemimi mi bitti Hayır hayır alışverişe gelmedim Hem biliyorsunuz okullar tatile girdi Ha tabi ya unutmuşum işte Ben e, telefonunuzu kullanabilir miyim diyecektim Bay Meyer. Bizimki arızalandı Servise aramam gerek Elbette elbette buyurun rica ederim Teşekkür ederim Ben Franz Ludeman Telefonumuz arızalı Acaba hemen birini gönderip baktırmanız mümkün mü? <gülüyor> Özür dilerim şu anda kimseyi gönderemem. Ne diyorsunuz? Çok önemli bazı işlerim var benim o Olmaz ki bu canım İşlerimiz çok yoğun ancak 3-4 gün sonra Ne dediniz? 3-4 gün sonra mı? Ne diyorsunuz Allah aşkına? Bir şahsın telefonu 3-4 gün kapalı kalabilir mi? Ha olmuşum ha telefonsuz Bir şeyler yapın lütfen <gülüyor> Bakın efendim Elimden bir şey gelmez. Ancak üç dört gün sonra. Bekala, bekala. Ben de şikayetimi geri alıyorum. Gerekirse daha sonra bildiririm adresimi. Ne oldu? Görüşemediniz mi Bay Lüdeman? Görüştüm ama bir işe yaramadı. Sonra anlatırım Bay Meyer. Hoşça kalın. Telefon için teşekkürler. Rica ederim. Güle güle. Ne biçim iş bu Telefon insanın eli ayağı Her dakika meğerin dükkanına gelemem ki ah. Rezalet Ne yapacağız şimdi Evet 3-4 gün sonra Aa, Neden daha önce olmaz mıymış Hayır kestirip attı adam bak, Ne yapacağız bilmem ki Bak aklıma bir şey geldi Yukarıda tavan arasında bir telefon var Çok eski bir telefon onu bulsana bozuk telefonun yerine takalım ha? Belki arıza aygıttadır Öbürü onarılıncaya kadar idare ederiz Tavan arasında mı demiş? E, evet evet çamaşır sandığının arkasında çok eski bir model e, Nikel kablolu hatırlamadın mı canım? Ha bildim tabi iyi düşündün çalışır mı acaba o antika kutu? E, bir deneyelim bakalım ikinci dünya savaşından hemen sonra alıp antredeki duvara taktırmıştık Peki ben tavan arasına çıkıyorum umarım çalışıyordun Hı hı Şaşılacak şey, tıkır tıkır çalışıyor Marta Sahi mi? Hemen telefon et öyleyse Kim, Kime telefon edecektim ben? Ha tabi tabi, klasenlere, dostumuz bizim onlar <gülüyor> E. Ee, Herman sen misin? Merhaba. Nasılsın? Bu akşam bize gelmek ister misiniz? Biraz sohbet ederdik. Görüşmeyeli epey oldu he? Nereden çıktı şimdi bu? Geliriz gelmesine de. Sizin evde müthiş sıkılıyoruz. Aa. <gülüyor> Biz de öyle. Biz de öyle her neyse. Bırak şimdi bunu. Ne zaman gelebileceğinizi söyler misin? Sizin evi... ...yapısından içeriye adımımı atar atmaz... ...hafakanlar basıyor beni. Hmm, hiç gelmek istemiyorum ama... Bırak şimdi şakayı canım. Niye şaka olsun? Orada oturup da yarım saat Marta'nın... ...elmalı keki nasıl yaptığını dinlemek... ...dayanılmaz bir işkence. Ferman uzatma da ne zaman geleceğinizi söyle. Hadi. Aslına bakarsan hiç gelmek istemiyoruz ama... ...madem ki ısrar ediyorsun... Sekiz buçukta diyelim Çok şakacısın bugün Şakacı mı dedin Hiç ilgisi yok Düşündüğümü apaçık söylüyorum hepsi bu Sizin evde insan can sıkıntısından patlıyor Dakikalar geçmek bilmiyor Her neyse Sekiz buçuk uygun değil mi sizin için Uygun ee, Anlaştık o halde Sizi aramızda görmek sevindirecek bizi Bizim için hiç de öyle değil ama Neyse ...görüşmek üzere Frans... Ee, ...peki peki şey... E, ...tabii e, görüşmek üzere... G ...görüşmek... ...ne oldu böyle... ...birden bire Herman'a... ...tuhaf şey bir anlam veremedim... ...nasıl yani... Ha? ha ...davranışı bir garipti... ...bu akşam bize gelmek ister misiniz... ...sevinirdik dedim... ...nedese beğenirsin... ...sizin evde müthiş sıkılıyoruz... Söylenecek laf mı bu? Dinle beni. Klasenler bize gelmekten her zaman zevk duymuşlardır. Belki bizim bir parça canımız sıkılıyor ama onların değil. Herman şaka yapmıştır eminim buna. Haklısın belki de olabilir tabii. Bana bir iyilik et ne olur. He? Bu akşam yapacak bir sürü işim var. Evel'in moda evine telefon edip yeni giysini... ...zamanında göndermelerini söyleyiver canım? Of Marta... Ben telefon numarasını bilmiyorum ki... ...bunu sen yapsan daha iyi olmaz mı? Hadi canım... E, ...telefon numarası önünde... ...masanın e, üstündeki defterde... ...lütfen hadi canım... Oh. Durmadan sağa sola telefon etmemekten zevk alır bu Marta'da... ...numara ne... ...hah şurada... Ha. E, Bölfe'nin öğretmenine de telefon edecekti... ...biliyorum biraz sonra... ...modemini unutma... E, ...ben de onu arıyorum işte... Sağ Ben Lüdeman... Frans Lüdeman... Eşim sizden yeni bir giysi satın almıştı... E, ne zaman göndereceğinizi sormak istiyordum... E, bir de... Biliyorum Bay Lüdeman... Evet. E, prova sırasında gülmemek için kendimizi güç tutmuştuk... Ne, an, anlam, anlamadım... Ne, ne dediniz? E, giysinin beli ille de dar olsun diye tutturdu. Halbuki eşinizin vücudu... N ne diyorsunuz <gülüyor> siz? Şaşırdınız mı? Ben... <gülüyor> dannediyor. Halbuki bir çuvala sığması bile imkansız. Söyler misiniz bana? Orası Evliğin Moda Evi değil mi? Tabii Bay Rüdeman Evliğin Moda Evi. Ey, hiçbir şey anlamıyorum ama hiçbir şey. Ha, sesim ya. gelmiyor mu? E? Ben sizi çok iyi duyuyorum. E, öyle mi? Ha anlaşıldı. Evet tabii, ha, tabii. Sanırım eşinizin istediği düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını öğrenmek istemiştiniz. Ha, ey, evet evet evet evet. düzeltildi. Her zaman olduğu gibi tam vaktinde göndereceğiz ha. emin olun. Saat yediden önce. Öyle mi? İyi o halde. Eşim bu akşam giymek istiyor da. Bence karanlıkta giyse daha iyi olurdu. Ne dediniz? Tam vaktinde göndereceğiz Bay Lüdeman. Yediden önce. Nasıl? Öyle mi? Ha. ha. Görüşmek üzere Bay Lüdeman. Görüşmek üzere. Tabii tabii. Tabii. Tabii. Ne oluyor? Aklımı mı kaçırıyorum yoksa? Bir anormallik var ama anlamıyorum. Bilmem. Marta! Geliyorum Frans. Geliyorum bir şey mi var? Olmaz. Katiyen olmaz. İmkanı yok bunun. Beni mi çağırdın Frans? Ben... ben, ben... Ha evet evet. Bir şey mi istedin? Olmaz böyle şey imkansız ama. Neyim var Frans Hasta mısın? Ya hasta, hasta ben mi? Huzursuz tuhaf bir halim var. Bir şey mi oldu? Ne olabilir bana bir şeyim yok. Moda evine telefon ettin mi? Ettim az önce. Zamanında gönderecekler evet, mi? Evet evet tam vaktinde gelecek. E başka bir şey söylediler mi? Ne, ne, ne dedin? Ha, hayır hayır hayır hepsi bu kadar. Sadece 7'den önce göndereceklermiş. Değişiklikleri de yapmışlar ah, İyi o halde bir de öğretmene telefon et elindeymişken Ah fıktım Marta Bugün edemem acelesi yok Nasıl acelesi yok Öğretmen yarın seyahate çıkabilir Tatil bugün başladı biliyorsun Öyle mi peki sen ne diye telefon edip konuşmuyorsun Ben mi Franz Franz anlayışlı ol bu benim işim mi Hem mutfakta bir sürü işim var Akşama klasenler gelecek Pekala öyle olsun Öyle, olsun. Ee, öyle... ...yani almasının bizi çok üzdüğünü söyle... ...bu olmaz, imkansız de... ...olur, olur... ...hemen arıyorum, tamam, tamam... ...teşekkür ederim, ben... Buyurun, ...ben Seyfeld... ...iyi akşamlar efendim... Ben Frans Lüdeman. Oğlumun karnesinde bir sürü kırık olması bizi gerçekten üzdü. Hmm, oğlunuz Wolfen değil mi? E, e, e, evet. Hatırladım hatırladım. Tanıyorum kendisini. Şaştınız mı buna? Ben hiç şaşırmadım. Ne ne demek istiyorsunuz Bay Sefer? Bakınız Bay Lüdeman. Herkes kendi çocuğunun dahi olduğunu zanneder. Belki siz de böyle bir hayalle avunuyorsunuz. Ya. Evinizde çocuğunuzu nasıl yetiştirdiğinizi bilmiyorum. Fakat zeka bakımından orta bir öğrenci. Ya. Hatta ortanın da altında. Belki sizin delise lisedeyken karneniz kırıklarla doluydu. Ya. Şimdi oğlunuza biz eskiden çok çalışırdık. Hep takdir alırdık diye yüksekten atarak övünüp duruyorsunuz eminim. Ya. Şey, Bay Seyfert lütfen sözlerinize dikkat edin ama... Üzgünüm Bay Lüdeman. Oğlunuza not verirken haksızlık yapmamak için uzun uzun düşündüm. Adil davrandığımı söyleyebilirim. Bir türlü anlayamıyorum sizi. Anlaşılmayacak ne var bunda? Açıkça her şey ortada. Halk arasında bir söz vardır Bay Lüdeman. Nasıl derler aptal aptaldır ilaç kar etmez. <gülüyor> Oğluma kırık not verdiğiniz yetmiyormuş gibi şimdi de hakaret ediyorsunuz. Bu kadarı da fazla. Bu meseleyi baş başa sükunetle konuşabilmek için bana gelmez misiniz Bay Lüdeman? <gülüyor> geleceğim. Tabii geleceğim. Bana hakaret etmenizin hesabını soracağım sizden. Hemen görüşeceğiz. Hemen Bay Seyfert. Hemen. Böyle bir terbiyesizlik inanılır şey değil Frans. İnanılır şey değil var? Ne var? Şey? Ne söylenip duruyorsun? Bu insanlara bugün ne oldu bilmiyorum Yüzüme karşı terbiyesizce şeyler söylüyorlar Şu öğretmene bak Bekle bekle Bunları senin burnundan fitil fitil getireyim de gör Neler söylüyorsun Franz? Ne geçti aranızda? Sonra anlatırım sonra Sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum Bay Lüdeman ...telefonda size ne dedim ki? Az önce telefonda konuştuk ya... ...ne söylediğinizi bilmiyor musunuz? Hayır, kesinlikle Bay Lüdeman. Aa, de, demek benimle konuşurken kullandığınız basit ve... ...affedersiniz çirkin sözleri hatırlamıyorsunuz. Nasıl olur efendim? Biriyle konuşurken elimden geldiği kadar dikkatli olmaya... ...en uygun kelimeleri seçmeye çalışırım. Sayın. Sizi incitebilecek sözler söylediğimi hatırlamıyorum. Evet... Beni kırdığınızın farkında değilsiniz yani ha? Hayır sizi temin ederim Ben sadece oğlunuzun kırık not aldığını Ve buna üzüldüğünüzü öğrendim sizden e, Hatlar karışmış olmasın e, Belki de yanlış duydunuz Hayır imkansız. Bu kadar kesin konuşmayın Bay Lüdeman Neler oluyor hayatta İnsan bazen aldanabilir Keşke öyle olsa Keşke ben yanlış duymuş olsaydım Ama değil Duydum bunu Hiçbir şey anlamıyorum artık. Bugün telefonda çok garip bir halim vardı Herman. Benim mi? Nasıl yani? Durmadan şaka yaptın konuşurken. Kahve arzu eden var mı? Yok hayır teşekkür ederim. Siz bayan klase? teşekkür ederim bir fincan yeter. <gülüyor> ben şakayı pek severim ama... ...bugün telefonda kesinlikle şaka yapmadım Frans. <gülüyor> bugün bize gelmenin sizi çok sıktığını söyledin hatırlamıyor musun? Ay yo yo böyle ölçüsüz bir kabalığa şaka denemez. <gülüyor> a, a, ama bunu söyledin bana. Ben mi? Aa, saçmalıyorsun Frans. Ben şu şurada ayakta duruyordum masanın yanında. Telefonda sesini duydum. Aynen böyle söyledin. Çok acayip bir telefonun var senin. Bir bi, bi dakika. Orta Çağ'dan kalma bir telefon belki de. E bir ha? telefon bozulunca ya. Yeni... E bir dakika bir dakika lütfen bir dakika. Ne var Frans? Hayalet mi gördün ne oldu? Çok tuhaf görünüyor değil mi? Franz Nen var söylesene. Bir şeyim yok. İnanın yok. Çok garip bir şey geliyor aklıma. Bütün bu insanlar... ...duyduğum sözleri aslında söylememişlerdi. Hepsi de küstah, kaba, ölçüsüz laflardı. Zaten bunları söylemeleri de lüzumsuzdu. O halde... ...o halde benim duyduğum neydi? Hasta mısın Franz? Cevap versene bak. Hücünün rengi de soldu baksanıza. Bırakın yakamı. Bir şeyim yok. Düşünüyorum sadece. <gülüyor> Herkes sussun. Franz düşünüyor. Herman... ...telefonda bana söylediğini... ...itirafa çekiniyor. Öğretmen de öyle. Ama söylediklerini duydum. Anlaşıldı mesele. Ben telefonda yalnız ne söylediklerini Değil Ne düşündüklerini de duydum Demek ki bu telefon insanın düşündüklerini de seslendiriyor Müthiş bir şey bu Franz, Franz, var senin e e Efendim bir şey, bir şey mi oldu Frans halinde bir acayiplik var Rahatsız mı ee, Düşünmek zor şeydir tamam Bırak şu tasıl şakaları şimdi Marta, Bir doktor çağıralım istersen Bilmiyorum ki ne yapacağımı şaşırdım Frans. ...doktor ister misin? Beni rahat bırakın! Hasta falan değilim, aksine turp gibiyim. Bekleyin hele biraz. Belki çok daha <gülüyor> sağlıklı olacağım. Konuşması da bir tuhaf oldu, farkında <gülüyor> mısın? Sağlıklı mı? Belki çok daha sağlıklı olacağım diyor. Ne demek istiyor bununla? Ee, ben de şaşırdım doğrusu. Bir şey söyleyecek halde değilim. Eh, artık biz de izninizi isteyelim. Evet, evet, vakit epeyce geçti. İnan Marta bu telefonda insanların ne düşündüğünü duyabilirsin Gerçek bu tamamen gerçek Klasenler bir an önce gitsinler de sana hikayeyi anlatayım diye sabırsızlandım hmm, Frans saçmalama böyle bir şey olmaz Önce ben de öyle düşündüm ama bak bir şey var okumuşsundur gazetelerde Gerçek makinası diye bir şey keşfettiler Sanığı bu makineye bağlayınca gerçeği şakır şakır söylemeye başlıyormuş hmm. Bu da öyle bir şey işte niçin olmasın Frans iyi ama Ne demek iyi ama Böyle bir araç milyonlar eder düşünsene Frans senin hep böyle garip fikirlerim vardır Bundan bir şey çıkacağını sanmıyorum Marta beni anlamıyorsun Hiçbir zaman da anlamadın zaten oh, Frans yatalım artık Uykum geldi Söyle bakalım bugün gelen giysim bu değil mi Bir parça dar olduğu fikrindeyim Sen ne dersin Dar mı Nereden çıktı şimdi bu bu sadece benim fikrim bana öyle geldi. Belki de bana yakışmadığını söylemek istiyorsun bedenime tam oturduğunu ve tipime çok uyduğunu söylemişlerdi. Ah bir gerçeği bilsen. Ne demek istiyorsun Frans? Hiç, hiç, hiç, hiç, hiç, hiç bir şey. Bu telefonda her zaman gerçeğin duyulacağını söylemek istemiştim. Beni dinle mahta. Gerçekler de bir mal, bir eşya gibi düşünülebilir. Hem de çok pahalıya satılacak bir eşya. Oh Frans. Bütün dünya gerçek diye haykırıyor. Herkes, her gün, her saat gerçek peşinde. Hmm. Bir düşün hele. Gerçeğin aranmadığı hiçbir yer yok. Her şey gerçeği bulmak için. Oh Frans yeter artık. Bak mesela. ...gazetede filan olayın iç yüzü... ...veya gerçek sebepler başlığı altında makaleler var... Gerçek katil işte gerçek gerçek adalet için gerçek uğrunda tahmin edebiliyor musun böyle evet. bir telefona gazeteler ne para öder oh oh on binlerce mark sabahleyin oradayım hemen sabahleyin gün ışır uşur ben yatıyorum iyi geceler Fran iyi geceler Mart iyi geceler ne dediniz telefon mu ee, bir telefon yo, yo, yo. hayır hayır bildiğiniz telefonlardan değil bambaşka bir şey bu evvelce kullanılan eski model telefonlardan biri işte dinleyin beni Bay Elbideman Burası antikacı dükkanı değil gazete anladınız mı? E, evet biliyorum bunu. Ne biliyorsanız burada işiniz ne? Hadi bakalım benim burada bir sürü telefonum var. Hem de gereğinden fazla. Olabilir ama benimki gibi bir telefona sahip olduğunuzu hiç sanmıyorum. Sizin telefonlarla ancak hattın öbür ucunda olan şahsın söylediği şeyi duyabilirsiniz. Benim telefonumla ise konuştuğunuz şahsın ne düşündüğünü öğrenebilirsiniz. Yani gerçeği öğrenebilirsiniz. Sayın Bay Lüdemen. 14 gün önce deli bir mucit hakkında bir yazı serisi hazırladım. Bu sırada artık bu konuyla ilgili bir şey yazmak istemiyorum. Benim bir şey bulduğum yok. Benim telefonum kendiliğinden öyle. Nasıl çalıştığını bile bilmiyorum ama gerçeği dinliyorsunuz ahize eden. İyi, güzel. Güzel de bu telefon benim ne işime yarayacak? Anlayamadım. Gerçeği öğrenmek önemli değil mi sizin için? Ah gerçek. Doğrusunu isterseniz Bay Lüdeman ...ben gerçeğin pek iyi bir şey olduğuna inanmıyorum. İnanmıyor musunuz? Kocaman puntolarla gazetenizde makaleler var. Gerçek ve adalet için diye. Sonra da ben gerçeğin iyi olup olmadığını bilmiyorum diyorsunuz. Aynen. Hadi diyelim ki Bay Lüdeman... ...gerçek iyi bir şeydir. Evet. Ve kabul edelim ki telefonunuz... ...dediğiniz şekilde çalışıyor. Çalışıyor tabii. Yine de sizin telefonu satın almam. Niye peki? Gerçek çok iyi. Çok değerli olabilir ama... Halk öğrenmek istemiyor bunu. Halk? Halk öğrenmek istemiyor mu gerçeği? Evet. Gerçek çok defa can sıkıcı oluyor. Siz de çok... mi böyle düşünüyorsunuz? Bir olayın açık seçik... ...hayale hiç yer vermeden yazılması... ...hoş bir şey mi? Yazıda bir parça gizli kabaklı... ...ne bileyim insanı peşinden sürükleyen... ...karanlık noktalar olmalı. Şu halde benim telefonum... ilgilendirmiyor. Sizi. Hayır. Bununla birlikte sizi bizim bilim servisinde bir arkadaşa göndereceğim Belki hakkınızda gülünç bir makale yazar Teşekkür ederim <gülüyor> Hakkımda yazılacak gülünç makaleye ihtiyacım yok Hoşçakalın Canları istersem Ben de bir firmaya satarım telefonu Artık bununla ne yapılacağı Sonucun ne olacağı umurumda bile değil Şimdi en yakın telefon kulübesinden eve bir telefon etmeli. Gecikeceğimi Marta'ya haber vermeli. Efendim? Marta neyin var? Beni duyuyor musun? Duyuyorum. İyi duyuyorum seni Demek öyle Frans Dinle beni Ne oluyor sana Cevap versene Konuş konuş ne biliyorsan söyle artık Ne demek bu Marta Biraz evvel dedim ya sana Söylediklerinde ısrar ediyorsun demek Tabii ne var ki bunda Bana bunları söylemeye dilin nasıl varıyor Marta lütfen dinle beni Öğlenleyin bir firmaya gideceğimi söylemek istedim sana Yemeye bekleme beni İşitilmemiş şey bu Şimdiye kadar sen hiç böyle konuşmadın benimle Hiçbir zaman ee, Yani bir firmaya gittiğimi mi söylemedim Marta Marta Neredesin Ah, geldiğimi duymadın mı Ne yapıyorsun Marta Bavulu niye indirdin Lazım da ondan Niçin yolculuğa mı çıkıyoruz yoksa Biz değil sadece ben Anlamadım Anlaşılmayacak ne var bunda? Senden ayrılıyorum ve bölfeni de yanıma alıyorum ne yapıyorum dedim Senden ayrılıyorum dedim Ne oldu Marta neyin var senin Bir de soruyorsun değil Öğrenmek mi Öğrenmek istiyorum Bana söylediğin bütün o sözlerden sonra mı ee, şey, Sana söylediğim bütün o sözlerden sonra Hiçbir şey anlamıyorum anlat bana ne olursun Telefonda bana ne biçim sözler söylediğini bilmiyor musun Ayıp sana ayıp Telefonda mı Allah <gülüyor> Telefonda En sonunda hatırladın demek Hayır hayır hayır hayır bir şey hatırladığım yok benim yalnız ne olduğunu anlıyorum şimdi onu söylemek istedim Anladın demek Evet evet evet bu, bu, bu, bu harikulade bir şey müthiş Aklını mı kaçırdın Frans ne oluyorsun Yok aklım tamamen yerinde Böyle harikulade bulduğun şeyin ne olduğunu söylemeyecek misin bana Telefonun marifeti <Gülüyor> inanmıyordun bana işte gördün telefonda neler duydun ben bilmiyorum gerçekten Ama duyduğun ve seni kızdıran şeylerin hiçbirini ben söylemedim Hiçbirini ha Evet <gülüyor> fakat bunları sadece düşündüm ya, Bunları düşünmüş olman daha da ayıp Çirkin Tabi tabi değil mi ya Ne söyledim telefonda sana Hı. Daha doğrusu neler düşünmüşüm <gülüyor> acaba Böyle susma Marta Neler duydun anlatsana Bölfen Bölfen gel buraya Marta Bırak canım Ara sıra yapar böyle şeyler Valizin toplar gitmeye kalkar sonra da çocukluk ettiğini anlar vazgeçer. Aha, şu sehpanın yanındaki mektup yeni gelmiş olmalı. Vergi dairesinden. Aa, bir dakika. Vergi dairesi. Mesela bir telefon ediyorlar vergi mükellefine. Adam saklayamadan hemen kazancını söylüyor. Vay canına! Hemen kalkıp bakanlığa gitmeli. Böyle bir telefon için kesenin ağzını açmaları gerek. Hmm. Demek siz vergi mükellefine telefon edince gerçek kazancını açıkça söyleyeceğini iddia ediyorsunuz Bir kuruşunu bile saklamadan sayın müşavir Bu akıl almayacak bir şey kulaklarıma inanamıyorum müthiş bir şey bu ya. Yalnız bu dediğiniz telefonu bir kez denememiz gerekir öyle değil mi? Nasıl isterseniz Denemeyi sizinle yapmamızı kabul edersiniz sanırım Hı? Size telefon edip gelirinizi ve masrafınızı soralım ha ne dersiniz? Allah <gülüyor> bir şey mi dediniz <gülüyor> ya, Demek istedim ki Yok olmaz bu böyle bir deneyde uzman sayılabilecek bir teknik adam bulunmalı Ama siz telefonun kullanılmasının çok basit bir iş olduğunu söylemiştiniz Teknik bir elemana ne uzun var ee, Telefonu kullanmak gerçekten çok kolay ama yine de hani... Bu mesele pek <gülüyor> önemli değil Şu işe bak Telefonu maliye bakanlığına satmak Nasıl da böyle aptalca bir şekilde kapıldım İlk denemeyi benim üzerinde yapacaklarmış Niye daldınız öyle Bay Ludeman ne düşünüyorsunuz Ay Şey bebe, ben de düşünüyordum da yani tele, tele, ben telefonu satmaktan vazgeçiyorum Neden vazgeçtiğinizi sorabilir miyim e, Nasıl anla, anlatsam bilmem ki Belki de vergi memurlarımızdan gelirinizle ilgili sakladığınız şeyler vardır Rica ederim sayın müşafir Denemeyi bizzat şahsınızda yapmamızı reddetmeniz bu ihtimali akla getiriyor Fakat böyle bir deney nasıl... Deneyden vazgeçiyoruz ama vergi durumunuzu dikkatle inceleyeceğiz... ...santimi santimine... ...görüşmek üzere Bay Lüdeman... Ah aptal Frans... ...başarım boğuldu sonunda... ...ne kurcalarsın her kapıyı... ...o da ne... ...bizim evin kapısında bir yabancı var... ...kimi aramıştınız? Bay Deman'la görüşmeye gelmiştim... ...evi burası olmalı ama... ...kapıyı açan olmadı... Ah Lüdeman benim buyurun... Ehe, ben de Doktor Saz... Gazetenin teknik servisinden geliyorum Evet size nasıl yardımcı olabilirim Telefonunuzu görmeme izin verir misiniz Bay Ludeman Gazetemizin başyazarından duyduklarım Baya şaşırttı beni Tabi e, buyurun Buyurun ha. Ha. Yalnız mı yaşıyorsunuz Hayır karım ve oğlum var ama Bir yere gittiler herhalde İşte telefon burada Bay Sass Evet bu. oldukça eski bir aygıtmış. Evet. Ee, durun bakalım. Yo yo yo olmaz. Bu, bu parçalara ayırmanıza izin vermem. E, rica ederim. Cihazı teknik yönden incelemem ancak onun parçalara ayırmamla İstediğinizi yapabilirsiniz ama sökmenizi kabul edemem. Bir makineyi bütün halinde teknik yönden incelemek kabil değil. El dokundurmadan sökmeden yani. E, dediklerime inanmıyorsunuz o halde? Efendim. E, telefon edin diyorum. Niye? Kime telefon edeceğim ki? Kime isterseniz o zaman anlarsınız. Mesela başyazarınızı arayın. İstediğiniz kadar telefon edebilirsiniz. Telefon ettim. yazarla konuştum. Teknik bakımdan açıklanması imkansız bir şey. Ama aptal dedi bana. Benim çıkmam gerekiyor Sass. Biliyor musunuz? Bana niçin aptal dedi... İki misli maaş istemediğim için Ama hemen maaşımı arttırmasını isteyeceğim Buyurun şapkanızı Başka bir şeyiniz var mıydı Hayran oldum doğrusu Bir teknik mucizesi Bunun hakkında müthiş bir makale yazacağım Gerçi cihazın teknik yönden nasıl işlediğini açıklayamayacağım ama zararı yok Yazının başlığı Ludeman'ın başarısı olacak Güle güle Baysas. Marta evi terk etmiş besbelli. Bu kez niyeti ciddi galiba. Ne aptalım. Gidebileceği yerleri tek tek aramadım. Günaydın. Günaydın Franz. Sen misin? Günaydın Herman. Başkasını mı bekliyordun? E, ne diye suratına sık? Aksine neşeli sevinçli olman lazım. Neden? Ay sen makaleyi okumadın mı telefonunla ilgili övgü dolu makaleyi çağın en büyük olayı bu. Bu işten ne kadar para kazanacağını biliyor musun? Onun için hemen koşup geldim. Öyle mi? Ne söyleyeceğim biliyor musun Frans? Bu işi sen bana bırak. Parayı yarı yarıya bölüşelim. He? Ne dersin? Anlaştık mı? Ticaret işlerinden çok iyi anlarım. Herman bir şey sormak istiyorum Soracak sana. Soracak ne var bunda? İşin parasal yönünü ben iyi bilirim. Benim söylemek istediğim bu değil ki. Bırak bunları şimdi. Dünden beri Marta'yı gördün mü sen? Hayır. Ne olmuş ki Marta'ya? Herman Marta gitmiş. Gitmiş mi? Ne demek bu? Terk etti beni senin anlayacağını. Nerede olacaktı? olduğunu bilmiyorum. Annesine uğradım orada yokmuş. Gidebileceği her yeri aradım ama yok yok yok. Peki kayınvalidene telefon ettin mi? Hayır. Uğradığımı söylemiştim ya. Canım belki de yok dedirtmiştir. Aç telefonu konuş onunla. Belki yüz yüze konuşurken sakladığı başka şeyleri de söyler. He? Gerçeği yani. <gülüyor> Aa, öyle ya bu hiç aklıma gelmemişti. Hemen telefon edeyim. Kabar telegraf bu böyle. Telefonun için teklifler herhalde. Evet. Telefon meşgul. Ah, bak bak. Biri on bin mark teklif ediyor. Kerdan da pay verecekmiş. He hava on bin markmış. Yüz bin, yüz bin. Bir kuruş aşağı olmaz. Kiminle konuşuyor bunlar ki? Yüz hmm, de bir şey mi sanki canım? Beş yüz bin, tam beş yüz bin mark. Nakit hem de, nakit. Baksana Frans, telgrafı kimin gönderdiğini biliyor musun? John Snyder, Atlantik Otel. Muhakkak bir Amerikalı bu. Şu Amerikalılar da paranın kokusunu öyle iyi alıyorlar ki... ...hem teşebbüs güçleri de var... Paraları da var tabi Devamlı meşgul Marta nerede olabilir acaba Franz dinliyor musun beni Herman her şey felaket oldu benim için Bu telefonu satmasam daha iyi olacak herhalde Aklını mı kaçırdın Ne diyorsun sen Yarım milyon markı elinin tersiyle edeceksin ha Belki de daha fazlasını İki milyonu Üç milyonu Biliyor musun ne düşünüyorum Herman ...gerçek belki de bizim zannettiğimiz kadar iyi değildir ha? Ger ger gerçek mi iyi değildir? Ümitsiz perişan bir durumdayım görmüyor musun? Herkes terk etti beni sadece sen buradasın o da benimle karlı bir iş yapacağını umduğun için. Ben sadece sana yardım etmek istiyorum canım. Aa, seni iyi tanırım. Ya bir hiç uğruna eline geçen hazineyi yok pahasına kaldırıp atarsan? Ee, ama bu aleti herhangi bir şahsa satmanın sorumluluğunu taşıyabilir miyim Bundan emin değilim Saçma Niye saçma olsun Telefonu alan kişi artık her istediğini yapabilecek Müthiş bir güce sahip olacak Sonra evliler eşlerinin kendileri hakkında neler düşündüğünü öğrenecek olurlarsa Kaç yuva yıkılır bir düşünsene Dost diye el uzattığınız insanların Sizin için aklından geçenleri öğrenirseniz Kaç dostunuz kalır yeryüzünde ...o kalın kalın kanun kitapları... ...koca koca adliye binaları... ...hakimler, kürsüler, savcılar... ...avukatlar, hapishaneler... ...ne olacak o zaman söyle bakalım. He? Doğru değil bütün bunlar. Senin yaptığın bir ticaret. Maliye müfettişinin vergi mükellefine... ...gazetecinin bakana... ...veya bir polis müdürünün sana, ...bir hastanın doktoruna telefon ederek... ...gerçeği bütün çıplaklığıyla... ...öğrenmesinin ne felaketler... ...doğuracağını düşünebiliyor musun? Niçin felaket olacakmış canım... ...bütün insanlar gerçeği aramıyor mu? Yok yok... Ee, ...gerçek hayalin giysisiyle daha güzel... ...çıplakken değil... ...saçma dedim ya... ...sen çok önemli bir alet satıyorsun... ...hepsi bu... ...alıcının bununla yapacağından sen sorumlu değilsin ki... ...korkuyorum Herman... ...inan korkuyorum... ...aptallık enayili... ...bütün insanlığı felakete sürüklemek ne feci bir şey... ...ah... ...kapı çalındı... ...aç hemen aç hemen... ...belki de telefonu satın almak isteyenlerden biridir ha... ...göreceksin kaç kişi kapını aşındıracak... Frans, Frans neyin var senin? Ben açayım hay hay hay. Ben açarım, ben açarım. Aptalların böylesi de görülmemiş. Marta. Frans, seni terk etmiş. Çok şükür tekrar tekrar eve dönüşüne çok sevindim Marta. Hakkında yazılan makaleyi bir nefeste okudum. Senin isminden bahsediyordu. Açıkça Lüdeman'ın başarısı diyerek iftihar ettim seninle Frans. Sen bunun için mi geri döndün? Sadece bu yüzden değil tabii. Wölfen nerede? O da akşam gelecek bir arkadaşının evine gitti. Ders çalışacaklar. Telefonu sattın mı? Hayır henüz satmadım. İyi, iyi sevindim buna. Hadi hadi içeri girelim. Oh merhaba Herman. Buradasın ha? He? Merhaba Marta. Herman telefon işini üzerine almak istiyor Pazarlamasını hmm. o yapacak Benimle ortak tabi Yarı yarıya Bize yardım etmen ha. çok asil bir davranış Ama artık buna lüzum kalmadı Ben gerekeni yaparım Yardımın için teşekkür ederim Ama ben e, size gerçekten Aa, Biliyorum biliyorum e, Gideceksiniz herhalde Yok sizden... görüşmek üzere Peki. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte olalım yine Evdekilere selam söyle Herman Franz, Franz yolda gelirken düşündüm Hemen büyük bir villaya taşınmamız lazım Gazeteler devamlı olarak bizden bahsederken Herhalde böyle bir evde oturamayız Yeni villamızda bölfenin de kendine ait bir odası olmalı Franz Bu kağıtlar ne? Telegraf mı yoksa? Evet telefon için teklifler ha, Telefon için mi? Marta bırak şu telgrafları artık. Ha olur mu öyle şey? Çok önemli bunlar. Marta beni dinler misin? E, dinliyorum. E, bir şey mi var? Telefonu satmayacağım. Ne dedin? Ne dedin? Ne demek oluyor bu? Seni anlayamıyorum Frans. Hiçbir zaman da anlayamadım ya. Ben satıyorum telefonu. Bunu yapamazsın. Niye yapamazmışım? İyi olmaz bu onun için. İyi olmaz demekle ne demek istiyor Bak he? Marta, seninle yaptığımız telefon konuşmasından sonra bırakıp gittin beni. Ay. Yalnızlığı ta içimde duydum. Werfen içinde öyle. Hasretle nasıl dört döndüm bilemezsin. Yalnız kaldım. yapayalnız ayağımız yarıyor. Bunun yüzünde. telefon satışıyla ile ilgisi yok. Var mı Arda? Niçin tekrar bana döndün? Hem de telefonda söylediğim, daha doğrusu düşündüğüm bütün o şeylerden sonra ne düşündüğümü duydun tabii. He? Ah, ah, bırak şimdi bunu. Beni bağışlıyorsun yani ah, Tabii Frans. Söz etmeyelim artık bundan. Telgrafları okuyalım en iyisi. Nasıl oluyor da beni böyle rahatça ve kolaylıkla bağışlayabiliyorsun? Marta bırak o telgrafları artık İyi yemekler pişiriyordun ama Yaşlanmış ve çirkinleşmiş olduğun aklımdan geçiyordu Ne düşündüğümü duyuyordun telefonda değil mi? Duydum hepsini duydum Ah, e, Şu telgrafta sekiz bin teklif ediyor biri Böyle bir şey düşünmüş olmam çok çirkin Ama gerçek ...sana boşanmamız için yüklüce bir tazminat ödemeyi düşündüm. Artık hür olacaktım alabildiğine. Biliyorum biliyorum Franz. Ah dokuz vermiş biri... ...yedi bin beş yüzde öbürü. Oh. Acaba diğer teklifler nasıl? İşittiklerin gerçekti Marta. John Snyder... Atlantik oteli. O e. bir Amerikalı. Nereden biliyorsun? Herman söyledi o bu işleri biliyordu. <gülüyor> Fiyat vermemiş. Görüşmek istiyor Frans hemen git oteline. Bu Amerikalı böyle bir telefona diğerlerin 2-3 mislini göz kırpmadan öder. 20 bin marktan aşağı vermek yok anlaşıldı mı? Hayır Marta anlaşılmadı. <gülüyor> ne demek istiyorsun? Ben bu telefonu satmaktan vazgeçtim. Az önce de söylemiştim inanmadın. Delirdin mi sen Frans? Yok aklım başımda. Ama düşünüyorum da bu telefon gerçekleri göstermekle epey dert açtı başımıza. Senin hakkında içimin ta derinliklerine gömdüğüm çirkin duyguları öğrendin. Çocuğu aldığın gibi çektin gittin. Hiç dönmeyecektin belki de. Ama Klasen'den telefonun binlerce marka satılabileceğini öğrenince döndün. Para gururunu çiğnedi. Bir bela bu telefon. Yuvaları yıkan bir dinamit. Dostlukları bozan bir zehir. Nasıl perişan etti bizi. Başkalarının da başını derde sokmaya hakkımız olmasa gerek. Onun için bu telefonu satmaktan vazgeçiyor... Ve tuttuğum gibi şu pencereden. Franz, Franz yapma. bırak o telefonu. Sen sen aklını kaçırmışsın. Hayır. Avuç dolusu parayı atacaksın sokaklara. Evet. Buna izin veremem Frans. Benden izin istemedim ki. Eğer eğer o telefonu atarsan evet. evi terk ederim Frans. Hem de bir daha dönmemek üzere. Bu konuda sana bütün kolaylığı göstermeye hazırım Marta. Hadi güle güle gerçek makinası. Olamaz Görürsün sen Bir daha bu eve adım atarsam Nasıl istersen Yalvarsam bile duracak değilim Völfende geldi işte Birlikte gideriz Bunu kendisine sorarız Bakalım seninle gelmek ister mi Elbette ister Annesiyim ben onun Ben de babasıyım Önce git şu kapıya bak Tanrım Tanrım ne akılsız adam bu Neden geri döndüm sanki öyle yapacağını bilseydim. Kimmiş Frans? Postacığım, mektup getirdin. Bana ise çabuk ver. Bir an önce çıkıp gitmek istiyorum şu boğucu evden. Öyleyse hiç bekleme. Çünkü mektup bana gelmiş. Biliyor musun Frans Lüdeman? Sen koca bir aptalsın. Güle güle Marta. Evet... Bakalım kimden gelmiş? Tanrım. Vergi dairesinden. Sayın Franz Lüdeman. Bir vergi meselesini görüşmek üzere saat 9 ile 12 arasında...